asil çalışmalarını senden etmiş durumda. Biz yetmiş yıldır çok büyük bir fiili harbi içine girmemiş bir topluluk olarak yaşadık. Ve biz tek tip fırkı şişesi iman eden gibi yarım da demeyeceğim, çok daha aşağı nispetle aydın geliştiren bir eğitimin içinden geçtik. Tarihi misyonumuzu da, çizgımızı da, istifametimizi de efendim, dostumuzu da, düşmanımızı da tanımadık. Dost, dost diye, diye nicelerine tanıdık, azılı düşmanlar çıktı. Sadık dostumuzu, efendim, doğru tespit edememiştik. Son tecavüzler ve hırılçılar, diş göstermeler bize düşmanlarımızın hakiki çevresini gösterdi. Bu bakımdan buna da bir hayır var. Hikmet var diyoruz. Bir musibet. Bin nasihatten daha hayırlı olduğu için. Ve ben geçen 70 yılın mücadelesini biliyorum. İlk önce İslam her şeyden silinmiş. Tarih kitaplarında İslam tarihiyle okutulmaktan korkulmuş Gazetelerde İslami romanlar bile tebrikat edilmekten devlet gücüyle, baskıyla kaldırılmış bir ortamın içinden. Allah diyemez suç üstü tesbihleriyle, taksiyeleriyle diye gazetelerin haber verdiği durumlardan efendim medresi yusufiyelerde ömrünü geçiren efendim, Müslümanların yaşadığı çilelerden sonra benim rahat nefes almak imkanlarının yavaş yavaş milletin gücüyle, zoruyla, efendim, isteğiyle, çalışmasıyla, Allah'ın duasıyla, Allah'ın da duaya icabet etmesiyle adım adım kazanıldığını. Ama bu zamanın ve şu anda içinde yaşadığımız zamanları yine de meselenin ciddiyet ve vehametiyle orantılı olarak hızlı bir şekilde değerlendirilmediğini görüyorum. Yani zaman var, sonra çok ihtiyaç duyulacak, duyulacak, boş zaman, ferah zamanı, efendim, bu zaman zahanetin ciddiyeti ve müpelatip bir şekilde hızlı değerlendirilmiyor. Her zaman söylediğim bir husus var, bazı kardeşlerimiz efendim, Meski Aleyhisselam'ın gelmesini kıyametin kopmasını düşünüp titriyorlar. Hayatlarını ve faaliyetlerini efendim, dondurmuşlar. Arabasını tahmin etmiyor, boya içmiyor, çürütüyor arabasını. Ve inşaatını bırakmış, alışverişini bırakmış. Pasit bir şeye yönelmiş. Ben onların gülüyordum. Ve kendilerine de söylüyordum. Diyordum ki, yani siz büyük kıyameti bekliyorsunuz ama 3 yıl, beş yıl sonra, on yıl sonra, 50 yıl sonra, yüz yıl sonra gelecek, bin yıl sonra gelecek bir olaydan titriyorsunuz ama size bir an kadar yakın mesafede bulunan bir başka kıyamet var. Kendi özel şahsi kıyametiniz, küçük kıyametimiz. Efendim Peygamber Efendimiz duyurmuş ki, idamat et insan yok, fakat kıyamet kıyameti bir insan öldü mü onun kıyameti kopmuş demek ki. Başka kıyameti ne beklesin? Öldü mü işi bitti demektir. Onun için çok daha fazla hazırlanmak lazım. Dervişliğin şeyi de budur. Yani tarikatın dervişe verdiği aksiyonun esası da budur. Hızın kaynağı da budur. Yani her an ölebilirim diye Rabi'yi adeviyenin sabah çıktığı zaman nefsine ey nefsim akşama yetişebileceksin yani bugününü, son günündür Allah'ın özelliğine o gün geçir dediği gibi. hemen bir acelecilik ve bir Toplam pazarlık, pazarlık ile ana meseleleri görerek çalışmak, şuur içinde olmak e, meselesini kavramıyor kardeşlerimiz. Için. Rahavet içinde. Bu rahavet karşı taraftan da empoze ediliyor. Yani bakın bir Rum kadını şimdiye kadar 3000 e, Anadolu gence türenge aşılayabildim diye sevinebiliyor. E, e, kuzeydeki Natasyalar'ın da görevinin bu olduğu çok net olarak doktor kardeşlerimiz tarafından ifade ediliyor. Yani şeyden Karadeniz kıyılarından Doğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu kasabalarına, şehirlerine kadar efendim bir yayılan değişik tür bir savaş. Çok kardeşçe, çok sincice bir savaş. Dört bir tarafımız ve cümle cihan düşmanımız. İçimizde de düşmanlar var. Hem hudutlarımızın içinde düşmanlar var hem de bedenimizin içinde düşmanlar var. O halde kademe kademe düşmanlarla muhasara edilmiş olan insanlarız. Ve gerçekten eğer İslam'da ümit kesmek olmasaydı bir başkası bunalma düşebilirdi bu durum karşısında, bu kadar mümkün düşmanlar karşısında. Ama ümitsizliğe düşmek, ayet-i kerimeyle yasaklanmış bir de la tu, bir rahmetillah diye. Sonra bir şey daha biliyoruz, bu da çok önemli. Bir Müslümanın sırtını hiçbir veç dünya üzerinde bir dayı bir Müslüm, hiçbir tarz ile yere getirebiliyor. Öldürmekle bile. Çünkü öldürdüğü zaman şeyi biliyor. Efendim, hiçbir şekilde bir Müslüman'ı zarara uğratmak mümkün değil. Kalırsa zaten kazanmışsa, yenilmişse gazi oluyor. O onun için daha iyi. Şimdi bu e, toplantısının ve konuşmaların hiç kafi olmadığını itiraf edelim. Yani konuşmalar, konuşmaların kendi iç kaliteleri bir tarafa bu meseleye hazırlanmak konusunda bu bir sadece ee, bir küçük numunedir. Küçüktür, gösteridir. Küçüktür, ışıktır. Meselemin çok daha geniş şartlı olduğunu siz de belki konuşmacıların konuşmaları anında Hı. hissetmişsinizdir. Ben bu konuda bir komisyonun toplanıp bir kitap hazırlaması gerektiğine Kaniyim. Yani savaş konusunda camiamızı, milletimizi ve ümmetimizi ikaz etmek için klasik efendim cihat kitaplarının dışında çok daha klasik bir kitap hazırlamak gerektiğine kaniyip bir konusyon hazırlanıp efendim bu yapılmalı diye düşünüyorum. Şimdi... E, savaşla iç şeyin Savaşın ordusu, vakası içindeyiz. Her an bir takım bir şeyler olabilir çevremizde Bir an gözünüzü yumun, bir günüydü o Anadolu'nun bir köyünde kasabasında düşünün. Mevşehir'de, İstanbul'da değil de orada düşünün ve ben oradan kardeşlerimi dinliyorum. Benden göç istiyorlar. Göç için izin istiyorlar. Müsaade edin, biz bu kasabadan kalkalım falan bir yere gitmek istiyoruz diyorlar. Oranın efendim şeyleri yani yerleşik ahalisi, demek ki Anadolu'nun bir takım kısımları seyahat edilemez. Yaşanılamaz. Duruz da fiilen bu böyle. Ve askeri harekat devam ediyor. Ve askeri karakollar bombalanıyor, efendim bilmem pusuya düşürülüyor. Devriyeler Efendim, kışlalar, roket atarlar şey yapılıyor. Onlar da mukabil hareketler yapıyorlar filan. Yani bu işin şakasının olmadığını hatta terör ve anarşi denilen bu bir değişik savaş efendim. savaşın büyük şehirlere de bulaştırıldığını görüyoruz, biliyoruz. Şimdi bu savaşın şimdiye kadar gördüğümüz şekilleri üzerinde mutlaka müteşfiz olmalıyız. Net kanaatlere sahip olmalıyız. Ve hazırlıklı olmalıyız. Tedbirli olmalıyız. Biz yapacağımız iş Türkiye'nin bu yıl Ağustos ayı içinde savaşa gireceğine dair senaryolar var. Yani tahminler, planlar, projeler, ihtimaller, hayaller. Siz ki planlar vesaire olur veya olmaz. Tehdit veya kendi yaklaşımlarına işaret. Veya ihtimal. Ama hem ne olursa olsun efendim mutlaka ilk yapacağımız şey savaş olmasın diye bir savaş vermemiz gerekiyor. Yani savaşı çıkartmak, savaşın içine ulaşmamak Sayedimde olmalıyız. Çünkü savaş bizim aleyhinde. Barış İslam'ın yayılması için çok kâzide. Yani eğer Jugoslavya'da savaş çıkartılmamış olsaydı, biz oraya vaizlerimizi göndermiştik, dostlar edinmiştik, arkadaşlar gelen gidenler vardı, iyi münasebetler kurmuştuk. Efendim, belki bu münasebetleri geliştirerek. Orada İslam'ın tekrar canlanmasına yarayacak çalışmaları yapmak içindeydik. Ve hakikaten de harp olmasaydı bizim için çok daha iyi olurdu. Oradaki Müslümanlar için çok daha iyi olurdu. Ama düşman boş durmuyor. Plansız değil, kafir değil, projesiz değil. Zaten Müslümanları orada yerleştirmenin, karıştırmanın, azınlıkta tutmanın planlarını yapmış ve zaman zaman, defalarca katlama maruz bırakmış. Tabi tehlikeyi gördüğü için şimdi de karşı tedbirleri alıyor ve biz pek de bir şey yapamıyoruz. Demek ki aslında savaş olmasa masum münasebetler halinde, kültürel münasebetler halinde hatta ticari münasebetlerle çok daha güzel çalışmalar yapılabilir. O halde taktik olarak Strateji olarak savaşın çıkmamasını sağlayacak iç ve dış tedbirleri almamız gerekiyor. İlk çalışmamız var gücümüzde bu yönde olması lazım. Bunu konuştuk. Mesela Ag Oktay Bey ile görüştük. Ben sordum, çay içerken kendisine. Yani bu savaşın çıkmaması konusunda belenbilen bir çare düşüneyim mi, düşünmekte mi diye. Vallahi hocam dedi, kuvveti olmaktan başka bir çaresi yok. Yani bu beynelgiler saha, kuvvete dayanan bir sahadır. Birlikte beraberlik içinde olmaktan başka bir çare yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim'in emrini sizler ve bizler uygulayacağız. Ve e'iddu lehumme sasa'atı minin kuvvet. Yani gücümüzün yettiği herkes kültürel, sosyal, ekonomik, ticari, askeri, Politik her türlü silahın gücü kuvveti kullanacağız ve kaç taraf korkacak? Bu yetkarlıklardan bu hazırlanılmış olmaktan ve aman ben bunlara bulaşmayayım, ben bunlara çatmayayım diyecek, yolunu değiştirmek zorunda kalacak. Bir mühim nokta var. Onu çok net olarak tespit ettim ve müjde olarak size söylüyorum. Bu adamlar çok korkacak. Ter karacak korkacak. Çünkü yaşamak istiyorlar. Yaşamak isteyeninizden korkak olur. Müslüman olsa korkak olur. Hayatlarından başka bir amaçları olmadığı için çok korkar. Onun için de büyük çaplı, kanlı bir savaşı hiçbirisi istemiyor. Bunu bildikleri için oturdukları yerlerden kurunları kanamadan çeşitli entrikalarla ve sinsi ve daimi kan kaybına yol açacak metotlarla bizleri yıkatmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum, duydunuz mu? İspanya'daki boğa göreçlerinde boğa İslam'ı sembolize edermiş. Matadorların da onu yaralayıp kanını akıta, akıta, akıta sonra burnundan soluyarak böyle çökmesini sağlayan şeyleri, oyunları da İslam'a karşı yapılan çeşitli tedbirleri sembolize edermiş. Hakikaten, bir konuşmacının konuşmasında hatırlayacaksınız A.G. Halktay Bey söylemişti ve ben bu kitabı zaten yıllar önceden makalelerimde e, dikkatimizi çekmiştim. Yani papalık Müslümanlarla çarpışmak için ticaret yollarını vurmak ve ekonomilerini çökertmek tedbirini dahi koyuyor. Yani bunları çökertmek için Ticaretlerine imkan vermeyelim. Yollarını keselim. Rodosu alalım. Yemiler rahat et, gidemesin. Ticaretleri engellensin. Kazançları olmasın diye. Onun için ben derginizde e, acizane, naçilane bir e, şey açtım. Efendim kampanya açtım ki hasırlarımızın hiçbir malını almayın. Hiçbir malını almayın. Yani ölecek misiniz onların bir şeyini aldığınız zaman? Aç mı kalacaksınız? açıktan mı kalacaksınız? Kendi kendine yeterli her türlü inkana sahip olan nadir ülkelerden biriyiz. biriyiz. Yani suyumuz yeter, gıdamız yeter, efendim, her şeyimiz yetebilir. Katiyen başkasının, yani sizin malınız olmayan başkasının malını almayın. Başkasının malını almak ona başişte bulunmak demektir kan vermek demektir, can vermek demektir, kuvvet vermek demektir. Ne? Arabasını alın. Kendiniz yapın. Kendiniz bir araya gelelim, parçalarını toplayarak, efendim, İspam efendim, bir araba yapalım ama onların hiçbir şeyini almıyoruz. Efendim, e, ne radyosunu alın, ne saatini alın, ne otomobilini alın, ne kudasını alın, ne kumaşını alın, efendim, hiçbir şeyini almayın. Sadece ekonomik bakımdan çıkmaz içindeler. Etraftan borç arayış duruyorlar. Avrupa'nın ekonomileri en sağlam ülkeleri santıntı içinde. Yani İslam alemi onlardan alışveriş yapmamakla bile onları çökersebilir. Bu noktanın üzerine tekrar dönelim. Hayatınızda prensibiniz olsun. Aldığınız mal bir Müslüman kardeşinizin malı olsun. Bir Müslümanın ürettiği mal olsun. Katkiyen başkasının malını almayın. Gördünüzünde veya düşündünüz. Katliyen evinizin içine lüzumsuz eşya doldurmayın. Katliyen milyonları övür zivura yatırmayın. İşe yarayan şeye yatırın. Yani bir savaş olduğu zaman evinizi bırakıp gideceksiniz. Bakın üzerindeki efendim güvellenmesin diye ilaçları bile duran çarşafları biz açtık diyor Yugoslavya'da efendim Cezen kardeşlerimiz Öyle olaylara katılan gören kardeşlerimiz yani evi hiçbir şeyini aramadan alamadan bırakıp gitmek zorunda kalıyor. O halde yükte hafif olacaksınız. Fahada ağır ve kötü şartlarda işinize yarayan şeyleri alacaksınız. Efendim bu sev kadar da önemli. Efendim borç yapmak, malını almamak, ticaret yapmamak da bunu açıkça da söylersiniz. Ey Fransa maden işten Ermenistan'ı destekliyorsun. Bundan sonra senden hiçbir şey almayız, Gelip yalvarıncaya kadar. Pabucumun altını yalayıncaya kadar senden bir şey almayacağız, Diyebilirsiniz. Ey Almanya bundan sonra senin hiçbir şeyini kullanmayacağız, Diyebilirsiniz. O alternatifini ar ararsınız. Müslümana muzur olmaya bir başka malı özellikle alırsınız. Biz bazı deterjan markaları üzerinde bunun yıllar önce Denemesini yaptık dergilerimizde. Hiç de o deterjan firmasından bir maddi mefağı istemeden, hatta o şahit bence bunu bilmez bile. Yani bizim ona yaptığımız iyiliğin farkında bile değildir. Efendim, şu maddiyi kullanın dedik. Bana zahlar geliyor, mektuplar geliyor, içi şişkin, efendim vesaire. Efendim, meselenin şu haberler değil. ''Yok efendim, bilmem çamaşırı az iyi yıkamıyormuş işte şey oluyormuş da, böyle oluyormuş da, bilmem ne, niye bizi buna alıştırıyorsunuz?'' vesaire. Yani milletin şeyden haberi yok. Yani bu işin öneminden haberi yok. Katrin Müslüman olmayan malını almak. Eğer o, o sahada Müslümanın malı yoksa onun üretimine geçin. Onun üretimine geçin ve altına mesela bir İspaz amcası basılsın efendim, o kullanılır. Sonra dost ve müttefik bulma ve arama çalışmalarını mutlaka süratle yapıp tahkı getirmek zorundayız. Bu çok önemli bir noktadır. Bizim dikkat edilirse Türkiye içinde bile ittifak hasıl olmamıştır. Olanlar da dağılmıştır. Efendim, Müslümanlar parça parçadır rakip rakiptir, grup gruptur, hasım hasımdır, zıymetçidir, iftiracıdır, Efendim, İslam ahlakına yakışmayan durumdadır. Liderleri komplekslidir. Veya meselelerin şuurundan habersizdir. Onun için mutlaka Müslümanların ittibasında bile bir sorumluluk taşıması lazım. Yani ittibaya salih ve uygun olmayan bir kimseye ittiba etmek, ona omuz vermek vebaldir ve Yemen tesire sevade kavimleri منهم kim uygun olmayan bir grubun içinde yer alıyorsa onlardan sayılır. Onların hesabına yazılır gider. Onun için ve kadinen la faater <gülüyor> bi mahlukin fi Allah'a isyanda hiçbir daha faki başa itaat edilmez. Allah'a isyanda kula itaat çok büyük rezalettir, şefazeliktir, İslam'a yakışmayan bir şeydir. En faziletli cihat, zalim yöneticinin, amirin, ilericinin, sultanın, milikin karşısında hatı söylemektir. Eğer Saddam'ın etrafında onu destekleyen şuurcular olmasaydı Saddam Irak'a bu kadar zarar veremezdi. Eğer falanca ülkede falanca ülkede an Efendim manası budalaca, Bağlılıklar olmasaydı İslam alemi böyle sefaçi durma, düşmezdi, perakende durma gelmez. Onun için mutlaka tabanı birleştirmeye çalışmak lazım ve efendim mutlaka yürüyüşlerimiz dışında samimi takva ile müzeyyen, ahlakı hamide sahip insanlarla bütünleşmek lazım. Biz bunu itiraf ediyorum, hiç yapamaz. Yani huduklarımızın dışında içeride yapamadık ki dışarıda yapılsın efendim, huduklarımızın dışındaki kardeşlerimizle bütünleşme olmadı. Gencel Irak'ın problemlerinin çözülmesi Türkiye ile birleşmesiydi. Efendim, Kral Faisal ve Nurgül Sayık Paşa zamanında Menderes'le bu düşünülmüştü ama her iki tarafta iktilerle bertaraf edildi. Bu şeyi düşündükleri için efendim öyle cezalandırıldı her iki tarafta ama onları devirenler de hayır görmediler ama en iyi çare eskiden olduğu gibi birleşmesiydi şey. Şimdi bunu gene belki bazıları bazılarını dudak bügüyecekler ama yine söylüyorum, Kraliyet'in çıkışı bundan başka bir şey değildi. Niçin Havadet S.D. idraba ediyor yani şey Süriyeli de yaptıkları ortadayken niçin Sadama itaat ediyor? Niçin Efendim Halancı ahalı Filancı Ahali Halanca na yöneticiye köle yerine tapacısına bağlı idrarsız? Allah'a itaatten daha öne getiriyor. Ona itaati, itaati. Niye onu putlaştırıyor? Bizim alemimizde yazı yazanlar, çizanlar efendim e, işte putlaştırmaktan, şirkten vesaireden bahsederler ama hiçbir konudan bahsetmezler. Asıl fiilen İslam alemini parçalayan nokta budur. E, buna hiç şey yapmazlar. Biz insanları nefis terbiyesine tezgiye-i nefse, marifetullah'a götürmeye çalışıyoruz. Talebenin bize Efendim muhabbetini şirk diye tahrip etmeye çalışıyorlar. Yapacaksan, aslında git sen, ödedilerle uğraş. Yani üçüncüsü, düşmanı parçalama çalışmalarını mutlaka yapmak lazım. Bu büyük bir politika işidir. Tabi, e, müstakil politika gülebilecek politikacıların, siyasilerin işidir. Efendim, düşmanın ana ana vasıfı birleşmektir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. Yani bu Beni Asfar'ın güzel bir takım vasıfları vardır. Onlar ittifak ederler. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar, böyle yaparlar diye. Meliklerini bile icabında tehdit ederler diye. Efendimiz onların bu vasıflarını bir hadis-i şerifinde işaret ediyor. Şimdi onların tarih boyunca bizlerle yaptığı savaşlar hep ittifakla bir araya gelerek yapılmış savaşlardır. Onlar kuvvetli düşmanın karşısında birleşmeyi daima yapmışlardır. Ama evli tevhid olan Müslümanlar hatiyen bu güzel şeyi yapmıyor. Yani birlik ve beraberlik değil bölünme, bölünme, bölünme bölünme içinde. Zaten bölünmüşüz. Bir Türkiye kalmış. Türkiye ile bölüp, hatta Müslüman olan bazı ülkeler bir de Kürtüs olsun, bir de bilme ne olsun diye düşünebiliyorlar. Bunu ilave edilebiliyorlar yani. Daha başka şeyler düşünebiliyorlar. O halde biz birliği sağlamaya çalışacağız, müşterek noktalar bulmaya çalışacağız ve karşı tarafın birliğini parçalayıcı bir takım tedbirleri, komisyonlar, politikacılar, düşünürler, taşınmalar, çarelerini bulsunlar. Tabi bizim en büyük zararımız irşat ve tebliğ ve efendim işbirliği çalışmalarını ihmal etmemizdir. Osmanlı'nın da en büyük kusuru budur. Bunun için insanları yaşatmak önemli değildir. Efendim, e, hele Yıldırım Beyazıt'ın kendisinin karşısında hayranlık duyan eserlerine gidin, yine bana gelin çarpışın demesi de bence hüner değildir gibi geldi. Bunlar nesani işlerdir. Mühim olan onlara, yani biz sizinle herhangi bir zafer için çalışmadık. Zaferi Allah veriyor. Mühim olan doğru yola gelmenizdir. Ben sizden dilerim ki, Allah'ın kulu olasınız, ahimdette ebedi saadete ereksiniz. Benim için mühim olan odur diyebilmeliydi. Yani mücahit komutan, cihadın maksadının insanlara haklı getirmek olduğunu söyleyebilmeliydi. Ve onlar buradan ülkelerine Müslüman girebilmeleri lazımdı, girebilmeliydi de. Osmanlı bunu yapmadığı için ve içindeki gayri Müslümanların tesliyetine bile kafalarından silecek çalışmaları yapmadığı için efendim onun cezasını çekiyor. Bu bir ilahi cezadır. Yani irşat ve terbi çalışmalarını baktığında yapmadığı için kendi içinde beslediği insanların ihanetine uğrarlık koyarlardı, mükafat verirlerdi. Yani gönül hoşluğuyla evet laik rahimî din, dinde zorlama yoktur ama teşvik vardır. Çocuğuna güzel bir şey yaptığı zaman aferin demek vardır işçiniz başarı kazandığı zaman bir münafas vermek vardır. Anket güzel doldurduğu zaman sürpriz bir hediye vermek vardır. Bunlar güzel şeylerdir. Bunlar yapılmalıydı. Ben bunların iyi yapılmadığı kanaatindeyim. Sonra bizim meclis kardeşimiz burada bazı güzel noktalara temas etti. Tabii onlara geleceğim. Ama ondan evvel şeyimi tamamlayayım savaşın olmaması için savaş başlığı altında yani savaşın olmamasına gayret bağlı içinde sivil savunmaya ve askeri teşkilatların tecrübelerinden faydalanmaya önem vermeliyiz. Yani ben e, bu hususta herkesin kendi miktakasındaki mekanizmayı öğrenmesini yönetici, ilgili şahıslarla tanışmasını temenni ediyorum. Çünkü bu hürri patatesi koptuğu zaman bu işlerin artık öğrenilme imkanı da kalmak. Şimdiden sivil savunma Görevli kimdir? Efendim askeri şeyler nedir? Ve bir bölgenin savunması nasıl olur? Düşman gelirse sivil halkın ne yapması lazım gelir? Efendim kendimiz nasıl organize olabiliriz? Nerelere çekilebiliriz? Nerelerde savunabiliriz? Bunları düşünmek lazım. Efendim Sığınaklar ve sığın, emniyetli sığınma bölgeleri mutlaka düşünmeli Müslümanlar her bölgesi için. Burada oturan her kardeşinin kendi muntıkası için düşman nereden gelebilir ve kendileri nereye sığınabilirler. Yugos diye düşünmeli. Yugoslavya'da mücahitler diyorlarmış ki ah bizim evlatlarımızı emniyet içinde bırakabileceğimiz bir yerimiz olsa ne kadar güzel çarpışırdı. Bu olmadığı için mücahit bir hafta çarpışıyormuş. Ondan sonra evine gidiyormuş, çabuk çocuğunun açlığıyla, problemiyle uğraşıyormuş. Ondan sonra tekrar gidip çalışıyormuş. Yani bu işlerin önceden mutlaka düzenlenmesi lazım. Ve alet, araç ve silah ve direkçilerinin mutlaka hazırlanması lazım. Evde bir müzik setinin olması yerine bu gibi durumda kullanılabilecek bir şeyin olması çok önemlidir. Silahlanma da sivil çerçeve içinde mümkün olduğu kadar yapılmalıdır. Efendim, e, avçı seyimi olur. Efendim, ruhsatla hangi şekilde olursa efendim, mümkün olan yüksek seviyede, mermi vesaire, deposu yapılmalıdır. Tabi burada konuşmacılar çok acı bir şey söylediler. Yüreğime hançer gibi saplandı hala. Yani kafamda ve yüreğinde saplantı duruyor. Diyor ki, gelişmiş silahlara sahip müstevilliler gelişmemiş ülkelerde ne kadar zulümler yaptılar? Ateşli silahlara sahip olanlar nasıl karşılanmak üzere mağlup ettiler? Evet bu böyledir. Avrupa 1500-1490 evet meşhur, ondan önce de daha önce Müslümanlar gitmiş ama efendim, ispat edilmiş bir şey. Yani Amerika'ya olup olup böyle ...hapis kaçkını... ...ik kaçkını, kazık kaçkını... ...insanlar gidince... ...orada... efendim ...kızıl belirleri... ...intihaları, aspektleri... ...nasıl mahrettiler... ...medeniyetlerini nasıl yıktılar... ...zenginliklerini, sahibetlerini... ...nasıl alıp getirdiler... ...efendim... ...Şeylerin... ...İngilizlerin Avustralya'yı bulduğu zaman... ...ve Avrupalıların... ...aboritimlerinden yerli ahaliyi nasıl katliama uğrattılar. Efendim, Afrikalıların sömürgeciler tarafından nasıl dövdürüldükleri, nasıl köle olarak kullanıldıkları düşünülüyor. Onun için milletçe ve devletçe ve askerçe ve sivil olarak silahın mutlaka en mükemmelini yapacak durumda olmamız lazım. Yani ben her şeyi bırakıp en mükemmel silah yapma çalışması içine millet girilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve büyük stokların hazırlanması gerektiği kanaatindeyim. Ve belki batılılarda olmayan mükemmellikte çok masraf istiyorsa dahi efendim silahların aranıp bulunması, yapılması mevcut silahların özellikleri yan yana konulup bunları aşacak özellikle. Mesela onun menzili bir buçuk kilometre ise sizinki iki kilometre olmalı. Onun menzili havaya doğru bu kadar fiş ise... ...seninki daha fazla olmalı. Efendim, mesela Nevret dedi ki... ...Kaleşintov'un mermisi şu işi yapıyor ama... ...bir şey adı söyledi... ...Efendim Kalekol mu dedi? Kalekol mermisi dedi. Ondan çok daha hafif. Bu güzel. Yani şey tasarrufu var. Ağırlık tasarrufu vesaire var. Ama Kamcabati çok daha büyük dedi. Mesela insan aradığı zaman... ...en güzel güzel olanını bulabilmesi. Ben biliyorum yükler güce sahip değiliz. Belki sahipsek bile onu bir bomba yapacak duruma getirmiş değiliz. Yapmışsak bile deneyle efendim şey yapmış değiliz. E, denemiş değiliz galiba milletçe. Sanıyorum buna fırsat verilmedi. Güçler tarafından. Ama biz konvansiyonel silahlarla efendim e, çok mükemmel teşhis olunursak onlar önünden korktukları için biz onları yeneriz. Yani Mesela Osmanlı her şeye bir silah yardımı yapabilin. Sırtları şeye kadar sürerler. Macar hududuna kadar sürerler. Çünkü onlar önünden korkuyor. Dedim ki şehitliye canan gibi. Yani şehit olmayı biliyor. Geliyor bana ben kaç tane gencin sorusuna muhatap oldum. Hocam bir tane bir şeye gideyim. Osmanlı her şeye gideyim. Veya şuraya buraya gideyim diyor. Muhtemelen kardeşlerim. Tabi bize milletçe, milli eğitimde böyle böyle afyonlu şeyler yutturulmuş ki yani biz herkesi dost sanmışız. En son şeylerde de efendim dünya politikasındaki değişme ve gelişmelerde de Rusya'yı uslandı ve darıldı sandık. Yani o da bir ayrı e, görüntü ve ayrı yanlış algılama ve iz, e, izlenim teşhis yanlış teşhis Rusya Afganistan'da bir savaşın davetini yedi. Kendi sisteminin çıkmazları içinde boyaladı. Efendim Kendisine yük olan safraları attı. Ama kendi has hudutları içinde daha kuvvetli olmanın çalışmasını yapıyor. Ve etrafına Hristiyan olan diğer ülkelerle dostluk bağları kurarak efendim, müttefiklerle bütünleşerek daha iyi kenetlenerek kuvvetleniyor. Bu bizim için yine aynı tehdit yani Yugoslavya'da çektiğimiz Bulgaristan'daki katliamların arkasında da yine Ruslar vardı. Bugün Kafkasya'daki katliamların arkasında da yine onlar vardır. Biz, ben Ermenilerle mücadeleyi bir nimet olarak görmüştüm ilk başladığı zaman. Bu fırsattan istifade ederiz. Efendim Nahşivan ile Büyük Azerbaycan arasındaki koridoru alırız. Böylece direkt bir bağlantımız olur diye düşünüyordum. Bu yapılamadı. Bence burada çok kararlı olup bu işi başarmak lazımdı. Nasıl olsa savaş onlar başlattı diye canlarını okumak lazımdı. Ciğerlerini sökmek lazımdı orada. Fakat taktik ve strateji olmadığı için bunu sağlanamadı. İkinci bir koridor Gürcistan'ın düzlüğünde dağların güneyindeki vadidir. Bu şekilde hocamızın vatanı olan yerden işe bakıya kadar uzanır. Bu da güçlerim ve emrinin kontrolünde olduğundan, bundan da istifade mümkün değil. Yani siz Sarhuduk kapısından Batuma, oradan doğuya doğru yönelerek Batuya kadar girebilirsiniz. Nispeten dağların arasında mevcut olan bir geçitten faydalanarak, bu da tesahüp edilemedi. Ayrıca bunun kuzeyinde Osetya'dan vesaireden, Çeşenistan'dan geçen ve Batum'un kuzeyindeki Söç'ü vesaire efendim limanları ile. Hazer Denizi tarafındaki Muhaşkale tarafını bağlayan bir başka koridor var. Orayı da Rusya iki taraftan kırmak ve kesmek istiyor o koridorda. O da tabii Birleşik Devletler topluluğu için alınmış arazi olduğu için ondan koparmak zordur ama strateji olarak bu kanalların açılmasından başka çare yoktur. Bu yapılmayınca efendim, ben şeyi Muzaffer Bey'in Çin elçisinin söylediği sözü doğru anlamadığına tahin oldum. Yani yakında komşu olacağız demesi Çin elçisinin siz Türkistan'a kadar geleceksiniz böylece hem huzur olacağız demek istiyor. Hadi korkuyor. Yani Türkiye'nin Çin'in hududuna kadar gelmesi Çin'in hududundaki Türklere de müspet tesir eder diye korkusundan Çin Türkistan'ındaki Sintiyan eyaletindeki nüfus kesabesini kendilerine değiştirme çalışması yapıyor. Şimdi bizim tabi mühri kardeşlerle bütünleşmeniz gerekirken, bütünleşeceğimiz en kolay e, malzeme e, Azerbaycan ve Orta Asya'daki has Müslümanlardır ve çok temiz Müslümanlardır. Yani bozulmayanlar vardır ve efendim, e, tabi o babaların o dedelerin evlatları kısa zamanda İslam olurlar. Bizim onlarla bütünleşmenin çaresini bulmamız gerekirdi, yapılmamıştır. İran'la her ne pahasına olursa olsun İran'ı halletmek zorundayız. İran bizim Pakistan'la bütünleşmemizi, Afganistan Afganistan'la bütünleşmemizi, Güneydoğu o Asya'daki 350 milyon Müslüman'la bütünleşmemizi sağlayacak yol üzerinde bir koca taştır. Büyük bir maneidir. Bunu ne yapıp yapıp halletmeniz lazım, efendim. Şuradan girerek, buradan girerek, efendim, onların efendim içindeki. E, yüzde 40'dan fazla Türk ülkesinden insan var. Bir takım Şünniler var. Şiilerin içinde de Efendim İmam Hümayni dolayısıyla Efendim kitlerinde tarihi şeylerinde biraz değişme olanlar var. filan değil. Yani Gülen dostluğu Efendim Avrupa devletleriyle dostluğu düşünüyorsunuz. Onlar şirk içinde değil mi? Onlar küfür içinde değil mi? Nebat Keferel'e ne kalıyor inna Allah'a talisü sallate Hüdudü sühbül meryem diyen insanlar tabir değil mi? Onlarla ittifatı düşünüyor. İran'la düşünmüyor ve İran'la bütünleşmeyelim diye kıyametler kopartılıyor. Provokasyonlar yapılıyor. İran'la ne yapıp yapıp bir şeyler, efendim, o vudutları serbest çalışmasını, geliştirişin sağlanmasını mutlaka önemli bir olay olarak görüyorum. Bursa'da çalışmalar yapmak gerektiğine kaniyim? Sonra askerler derler ki en iyi müdafaa hücumdur biz de gelsinler bakalım nasıl savunacağız filan bir düşünmek gibi pasif bir duygu içinde olacağınıza elinde kirafı aldığımız zaman ya Allah diye nerelere saldırabileceğimizi düşünmeliyiz. yani travya diyorlar gittim, gittim gittim işte bilmem Rus tankları oradan kalkar buraya kadar gelirse efendim şey olur Suriye'nin tankları bilmem şuradan şey yaparsa şöyle olur böyle olur niye sen onun yerine sen git, sen git tabi hudutları sen tut, çaresini sen düşün, onun için böyle stratejilerin, planların, önemli yerlerin tespitini çok önemli faaliyetler, yani harf olmadan önceki faaliyetler olarak görüyorum. yani Kafkasya'nın elimizde bir Türkçe haritası yoktur, utanç verici bir durumdur. Bir, Şeyimiz yoktur. Enstitümüz, araştırma enstitümüz yoktur. İlk salda dış güçlerle ilgili kurduğumuz enstitülerin mutlaka çalışır hale gelmesi lazım. Ayrıca bir de savaş stratejisi enstitüsü kurmamız lazım. Stratejik araştırmalar enstitüsü kurmamız lazım. Ve harikalar, efendim çeşitli şeyler orada bulunmalı. Hangi şehrin nerede bulunduğunu bilmiyoruz. Mesela Karayina bölgesinde efendim Hırvatlar Sırplara hücum etmiş. Haritaya bakınca, ha dedim normal, zaten şimdiye kadar durdukları kabahatçı bu aptalların. Kareyna bölgesi şeye, Belediye'ye yakın taraf. Yani Bosna her şeyin batısında. E, Hırvat Sırp'ı orada içinde barış dönüyse ahmakların ahmağı olur. Madem ayrı bir devlet kurmak istiyor, elbet oraya saldırır. Her ne parasına, olursa olsun. Çünkü orası batısı. Yani ortada Hırvatistan var, şey var, Bosna Hersek var. Batıda yine Sırp var, doğuda yine Sırp var öyle şey olur mu? Tabii, hırvat buna razı olmayacak saldıracak en afası ne olursa olsun ama tabi bu harita yok, düşünce yok, bilgi yok görgü yok, efendim, çalışma yok enstitü yok, tahvil yok takip yok, nüfus sayımı yok efendim, oradan dost yok tanıdık yok, bildik yok tabi böyle şeyler olunca e, böyle takletler böyle tembellikler, böyle ataletler, böyle cahillikler olunca bir şey olmuyor tabii tedbirlerin hastanelerin, mesailerin düşünülmesi lazım. Savaştan önce bir kere savaş korkusunun yenmesini öğretmeniz lazım halkımıza. Çünkü savaş bizim için iki güzellikten birisini kazanma vaadidir de iki yolunda sonra cennete gider şehit olmaktır. Şehitlik en yüksek mertebedir. Gazi olmaktır. Zafer kazanıp İslam'ın bir adım daha ileri götürmektir. Efendim o bakımdan e, bizim bir kere savaşla ilgili soğuk e, duygularımızın mutlaka izah edilmesi ve Müslümanların savaş konusunda, cihat konusunda şehadet konusunda mutlaka isteklendirilmesi lazım. Ve neyin sevap olduğunu, neyin gülah olduğunu mutlaka onlara öğretmek lazım. Bu bir. İkincisi, bence savaş savaştan önce kazanılıyor veya kaybediliyor gibi. Yani ben böyle kendi kendime düşündüm, bir vecize koyayım ortaya. Efendim evet, aklıma bu geldi. Savaş savaştan önce ki hazırlıklarla kazanılır veya kaybedilir. Önceden iyi hazırlanmış olan kazanır. Hazırlıksız yakalanan hazırlısız yakalanlara baskın tarzında yakalanmış deniliyor askeri bakımda. Yakalandı tabi cezasını çeker. Hiçbir hazırlığı yok. Şimdi Bosna Ertek'teki kardeşlerimizin ikmal yolu yok. Yardım alma imkanları Sırvatların kontrolündeki bölgelerden geçiyor. Kendi iş hazırlığı yok. Silahını yapma imkanı yok. Evet, böyle savaşa hiç hazırlanmamış. Savaşı hiç düşünmemiş bir grup insan. Allah yardımcılar olsun yani. İnşallah umulmadık bir yerden, Allah yardım eder ve men yedetillâhe yedellâhu eğer zûkü minâh zilâ yahtesi tekvâ olursa Allah ummadığı yerden tahmin edinmeyen bir tutuk isan Allah takva sahibi eylesin. Şunu çok net olarak görüyorum ki efendim savaşta niyetin çok büyük önemi var. Zafere de var. Sahabe ordusu bile sayısının çokluğundan zafer kazandığını sandığı zaman hezimete uğradı başında peygamber olan ordu bile kendisine acebet hüküm, hefret hüküm diye yani ayet kelimeyle bildirilen bir kusur içine düştükleri için sayınızın sizi hayran bırakması kendinizin, sayınızın çokluğundan zaten kazandığınızı sanmanız demek oluyor. Demek ki Allah rızası için yapacak insan sonucun Allah'tan olduğunu bilecek. Zafer önemli değil. Eski mücahitler öyle diyorlardı. Bu düşmanla çarpışmayalım. Bunların adedi fazla. Hayır. Peygamber Efendimiz bizi buraya düşmanın çokluğu veya azlığını düşünsünler diye göndermedi. Dedim Azir Biz çarpışmaktır. Yeneriz veya yeniliriz. Yani sonuçla ilgili müdahale bizim için önemli değildir. Madem buraya geldik bunlarla çarpışmamız emredildi o halde çarpışacağız. Zihniyemindeydiler. O bakımdan bunların güzel öğretilmesi lazım halkımıza. Halk bunu bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Yani ekstariyette bilinmiyor. Savaşı yapacak temali çok önemli. Efendim, fikri çok önemli. Kamil insanlardan kamil işler çıkar. Nakıs insanlardan kamil iş çıkmıyor. Cihat da çıkmıyor. Güzel bir cihat da çıkmıyor. O bakımdan yani cihat edecek kimselerin, hiç olmazsa komutanlarının, başındaki insanların insan-ı olması lazım. Bunun başka çaresi yok. İnsanla nakıslar olursa Afganistan'daki savaştan sonraki durum olur. evet büyük zararlar gelir. Sonra gördüğümüz bir şey var ki efendim, rakamlarla bildirdiler burada konuşmacılar. Eskiden savaşlar cesede oluyorken ve ahali az zarar görüyorken. Günümüze doğru yaklaştıkça yapılan savaşlarda askerden çok sivillerin öldüğü, yüzde %85 85'e kadar bu zayiatın, sivillerden zayiatın, yüzde 15'lerden, 17'lerden, yüzde 85'e çıktığını görüyoruz. Asıl siviller öldürülüyor. Çünkü askerin elinde silah var, adam ölmek istemediği için ona sataşmıyor, gidiyor öbür taraftan çökertmeye çalışıyor. Arka taraftan kuyusunu kazarak moralman çökertmek istiyor veya desteğini koparmak istiyor. O bakımdan savaş sadece erkeklerin işi değil. Bu çok net olarak görülüyor. Çok net olarak görüyorum ve bir hanım kardeşlerimizin de olduğunu bildiğim için bastıra bastıra söylüyorum. Kadınların ve çocukların bile savaşa hazırlanması lazım. Bizim efendim hanımlarımızın koşması bile yoktur. Savaş olsa bir yerden bir yere gidemez bile. Tıkanın, ben bile tıkamıyorum yani şurada merdivenlerden hızlı çıktığım zaman imamlar geçtiğim zaman ayeti sonuna kadar nefesimle tamamlayamıyorum. Bu idlansızlıkla olmaz. Mevzudinin askerleri sabah namazından sonra koşuyormuş. Sabah namazından sonra koşulmaz. Her şey Resulullah'ın emrettiği zamanında yapılır. Sabah namazından sonra zikir vaktidir zikir yapılır. Zikirden sonra koşarsın, öğleden önce koşarsın, öğleden sonra koşarsın. Yani senin koyduğun kaide Resulullah'ın koyduğu kaidenin önde geçmemeli. Ama kadınımız da nefesinin açılması için, kilosunun atılması için, koşabilmesi için efendim şunu için, bunu için yetiştirilmeli. Yani evde hanım hanım duruyor ama şimdi artık yani karate, tekvando efendim şunu bunu yakın savunma şeyleri hepsi dahil, hepsini öğrenmeli ve yanında bir silahı bulunmalı. Şurasında bir bıçağı bulunmalı. Efendim, bir pıs pıslar var şimdi böyle pıs diye şey yaptığın zaman karşı tarafı bayırtıyormuş falan. Onlardan bulunman. Onları da pazarladır bizim dergiler. Efendim. Ama mutlaka silahlı olmalı. Bir şey daha öğrendim bu konuşmalarda. Zaten biliyordum da yani kararım kesinleşti. Ee, düşmana teslim olmak olmuyor. Çünkü onların ahde vefası yok. Tarihte de böyledir. Tarihte de mesela bir kaleyi teslim almak için otururlar, anlaşırlar. Tamam kadınlara, çocuklara dokunmayacağız. Kaleyi kesmedim. edin, mücayetler elinde Elin alabildikleri şeyler kadar. Alsınlar. Mesela Avusturya'da böyle anlaşmalar yapılmıştır. Osmanlı-Avusturya savaşlarında. Kaleyi teslim aldıkları zaman kadın, çocuk, erkek, küçük, büyük hepsini öldürmüşler. Onların ahde vefası yoktur. Bu bilir. Haçlılar Anadolu'ya Kudüs'e sefer yaptıkları zaman tespit ettikleri her kalede kadın ve çoluk çocuk ihtihasen öldürmüşler. Çünkü onların ana zihniyetini Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor ama biz Kur'an-ı Kerim bilmiyoruz. Zaliket enhum Yani kendilerinden olmayanlara her şeyi yapabilecekleri panacı adamlar. Halbuki bizde yani papaza dokunulmayacak Savaşmayan kimseye dokunulmayacak, arazi tahrip edilmeyecek, Efendim, şu yapılmayacak, bu yapılmayacak, insanlık var, yani medeniyet var. onlarda kalleşip kanun kaybedecek. Şimdi çifte standart diye aylardır, yıllardır gazetelerde tenkin edilen de aslında Allah razı olsun, Ahmet kardeşimizin konferansından öğrenmiş oldum. Yani adamlar bir kere Devletler konu kendi aralarında hukuk olarak kabul edip öteki barbarlara şamil saymadıkları için elbette çifte standart prensipleri bu adamların. Elbette sana kendi aralarında uyguladıkları ahlakı uygulamayacaklar. Ne değişti kendini biliyorsun. De sen de yap karşılığını, tezğini sen de ona göre koy. Bunların ana prensipleri çifte standarttır. Ana prensipleri ahde vefalısındır, hiç hiçbir, hiçbir sözüne güvenilmez. Ve şeylerin, benim asların Gadri diye biliyorsunuz efendim, Antakya'daki Melhame-i efendim, Kübra, onların Gadri ile alakalı olacak. Dost görünecekler, müttefik görünecekler ondan sonra hıyan edecekler. Bu onların tarihi kafalarında yapılanlar kalleşlik ahlaklarının içinde vardır. Ona göre davranacaksınız. Cevurdan dost, domuzdan post olmaz demiş devrilerimiz. Yani tecrübeye dayalı bir şey. Onların bu şeyini iyi bilmemiz lazım. Bu bilinmeyince olmuyor. Onun için kadınların da teslim olması yoktur. Kadınları öldürmek yasak. Bizim yani hani düşmanlarına geçmesin diye bir koşul tutmamız olmuyor. O zaman e, onların eline düşmesi de olmuyor. O zaman ne tek çare kalıyor? Kadınların da canını verinceye kadar çarpışma. E, bunun için de yetişmesi lazım. Kadın da mücahide olacak. Kadın da şimdi o türkü kalkacak efendim eee kendisini savunmasına ve ölmeye kadar son nefesini vermeye kadar mücadele etmesi öğreticik çocuklarla, ölüm çağına ermiş çocuklar ne yapacağını, nasıl davranacağını bilecek. Bunları öğretmek zorundayız. Bedenen yetiştireceğiz, bedenen kalbiyle olacaklar, fitrence sur olacaklar. Efendim nezleken bizim şeyler, efendim kardeşlerimiz, tıp kardeş, ilim mensup kardeşlerimiz kurslar açmışlar hanımlardan rağbet az olmuş öğrenecekler gelecekler hasta bakıcılık mı ameliyat mı pansuman mı iğne yapmak mı efendim şunu mu bunu mu neyse çeşitli meslekleri öğrenecekler başka çaresi yoktur silah kullanmayı da öğrenecekler silahı görünce efendim patladığı zaman ay kulakların değil silahı yere atmayacak efendim silahı bir yerde patlayıp kendini yer, yer alışkın olacak başka çaresi yok bir de muhterem kardeşlerim dervişliği çeşitli şekillerde tarif edebileceğini düşünüyorum. Dervişlik ölüme hazırlıklı olma mesleğidir. Her an ölebilir. O halde ölüme hazırlıklı olmalıdır. Bir de ölen insanların ölüm durumlarına bakıyorum da ölümün çeşitleri vardır. Allah bize güzel bir ölümle ölmeyi nasip etsin. Nasıl olsa öleceğiz. Bir daha öleceğiz. Allah bu ölümün güzel bir tarzı olmasını nasip etsin. Ölümden korkmakla, kaçmakla, titremekle ölümde geriye gitmiyor. O halde ölümün şekli şemayeli çok önemlidir. Düşmana eğilmeden, düşmana taviz vermeden, düşmanın önünde zelil olmadan, düşmanın efendim Kendisine hor etmesine fırsat vermeden güzel bir ölümler ölmeyi de insan bilmezdi. zamanı geldiği zaman. Emin olun bakıyorum şu anarşist kızlara filan. Ya bunları kim öğretti bunları diye. Polis de askerle çatışmaya giriyor. Evet şu anarşist ölü olarak ele geçti. Kız dairede kıstırılmış teslim almıyor. Yani çatışıyor. Bu önemli bir şey yani husus. Buraya toplandınız, umumiyetle gençler geliyor. Yani biz aslında talebelerin için yapmadık bu şeyi, o kardeşimiz de bilsin. Bu e, talebe eğitim kampı değil, talebe eğitim kampını daha başka yerde yapardık. Ama umumiyetle gençler bu meclileri biliyor ve geliyor. Müteşekkiriz. Onların da tabii enerjisi var, parası az. Ne yapalım efendim, bizim de paramız az. Onun için parayı böyle bölüşerek... Efendim, yapmak zorunda kalıyoruz sefaliyetleri yani hepsini biz versek sizi misafir edecek ama yok ee, bence bu paralar ne olacak zaten fazla olduğu zaman faysal finanse mi yatırayım, el mi yatırayım bankaya mı yatırayım, alayım falan denmiyor yani olanı yeter olmayan da Allah yolunda feda olsun o bakımdan ee, buradan dönmekten sonra ne olacak Buradan döndükten sonra gittiğiniz yerde, nerede oturuyorsanız, ne iş yapıyorsanız, efendim, savaşa her yönüyle hazırlanacaksınız. Bir, savaş olmaması için gayret faaliyetleri içine bütün gününde gireceksiniz. İki, eğer savaş olursa, ihtimaline karşı en iyi hazırlanacaksınız. Tabi bunların en başında, hazırlıklı olmanın en başında, Allah'ın huzuruna çıktığı zaman mahcup olmayacak, bir durumda olmak ve her türlü günahtan kesilip tevbe edip Allah'ın yoluna girmek tevbeyi nasıl ile tevbe edip Allah'ın yoluna girmek geliyor gittiğiniz yerde çalışacaksınız eğer sizin kasabanızda bizim bir derneğiniz bile yoksa vakfımızın bir şubesi veya bir derneğiniz yoksa yazıklar olsun size yani mutlaka bir köy bile olsa bir derneğiniz olacak bir düzeniniz olacak ve bu meseleleri konuşacaksınız düşüneceksiniz Hepinize görev düşüyor. Bu bir büyük yüktür, yüktür sosyal yüktür, ümmetin yüküdür, insanlığın yüküdür, faziletin yüküdür, Allah'ın yüklediği bir yüktür. Bu yükten hepiniz bir parça sırtlayacaksınız ve çalışacaksınız gittiğiniz yerde. Mutlaka. Derneğimiz olacak. Mutlaka vakfa katılımınız olacak. Mutlaka sosyal çalışmaları yapacaksınız. Mutlaka kültürel çalışmaları yapacaksınız. Mutlaka dergilerinizi okuyacaksınız, okutacaksınız, yiyacaksınız, Mutlaka dergilerde söylediğimiz çalışmaları yapacaksınız. Efendim buradan yani tatil bitti çalışmaya diye öyle gidiyoruz diye düşünüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, biz bazı hazırlıklar yaptık diyorlar. Bekleyin bakalım. <Gülüyor> Efendim Bosna'ya gitmek. Ben Bosna'ya bizim kardeşlerimizin gittiği zaman çok büyük payda sağladıklarını sanmıyorum. Afganistan'a gittikleri zaman da büyük ölçüyle öyleydi. Ümumiyetle onlara yük oluyorlar. Çünkü billerini bilmezler, arazilerini bilmezler ama moral veriyorlar. Yani Türkleri seviyorlar, Türklerin oraya gelmesinden moral buluyorlar. Tabii bunların da onlara verecekleri bazı şeyler olabilir. Münasip durumda olanlar gidebilir ama herkesin gitmesi gerekmez. Çünkü İslam aleminin her tarafında savaş var, her yerde hizmet var. E, Tabi en yakın yerleri öncelikle kollayıp ondan sonraki uzak yerlere de yardımı, yardım elini uzatmak lazım. Hocaefendilerin ifadeleri beni yani fevkalade fitretti ve efendim heyecanlandırdı ki Batı'da, Mağrit'te bir Müslüman kadın esir olsa Cümlecihan halkının, maşrıktaki bütün insanların ellerinde ne kadar parası varsa verip ne yapıp yapıp yine o kadını kurtarmaları gerekir diye gere bunu yapmadığı takdirde vebal altında kalırlar, sorumlu olurlar, Allah onların mesul tutar diye bildirildiğine göre ona göre çalışması lazım. Elbette bütün daireti gösterecek. Bosna Hersek üzerinde Sırtların üzerinde bir defa bile Türk yetleri uçsa Bosna Hersek'de Sırtlar bu zulmü yapamaz diye düşünüyorduk. Yanlış mı? Yanlıştır. E, Falyatif tedbirlerle bu işler hallolmaz. Bunun öncesi vardır, ortası vardır, devamı vardır, sonu vardır. Düşmanı tanımadan efendim, şey olmaz. Düşman sadece Sırt değil ki yani bütün Rus gemileriyle Tuna Nehri Efendim Ukrayna'dan, Beyaz Rusya'dan Birleşik Devletler topluluğundan Romanya'dan Bulgaristan'dan yardım geliyor. Yani bir jet uçarsa onlar da bir füze fırlatırlar. Yani ben meseleyi bu kadar basit bir mesele olarak e, algılamayı yanlış olarak görüyorum. Efendim Bosna Hersek için maddi ıı, çalışmada bir kampanya yapıyor mu yapabilir mi vakfı Yapıyoruz. Zaten dilikmiş paralar var. Zaman zaman gönderiyoruz. Bunlar teknik detaylardır. Yani oraya yardımın nasıl olacağı yapılacak yardım ama nasıl olacağını mütehassıslar bilir. Öyle jetleme mi olur? komandayla ile mi olur? Efendim neyle olur? Onu şey yapar. Hazırlık için ruhsatsız kaçak silah alabilir miyiz? Hayır. Kaçak silah almayın. Her şey usulüne uygun olsun. Silah savunma uzmanlarıyla tanışın. Efendim, e, askerlerle tanışın. Ben Muzaffer Özdağ'ı mesela çok memnun oldum konuşmalarına. Yani Hoca Efendi gibi çıktı. Hamd ile Sena ile Efendim son derece dindarane konuşmalarla şey yaptı. Tanışmaktan bir e, faydalar olduğu kanaatindeyim. Şimdi onlar bizleri gelici olarak görüyor. Çok ters bakıyor. Biz de onları efendim, vatanın mevpatilerinin kollamasını bilmeyen, görevlerini yapmayan insanlar olarak görüyoruz cephe olarak. İşin, işin aslı bu. Hatta onun için Muzaffer Bey, süren diye başlayan bir yazı da yani, soru yönetmişlerdi burada. Şeyini unuttum ama biraz da böyle yani askerler bu meseleleri biliyor mu? Bunlarla ilgileniyor mu? Süren gibi bir sitenli bir sorusu da vardı. Birisi böyle bir soru da sormuştu. Yani maalesef Türkiye'de askerle millet karşı karşıya zaman zaman gelmiştir, getirilmiştir. Efendim milletin askere kırgınlığı olmuştur, askerin millete yan bakışı olmuştur. Bunun bitmesi lazım, bunun çözülmesi lazım. Çünkü düşmanın evde ettiği faydalardan birisi de sizin bütünlüğünüzü parçalamaktır. Yani siz parça parça parçalandığınız zaman o şıkır, şıkır oynayacak demektir. O bakımdan bu meseleleri şey yapalım. Polis mi olsam, başka bir iş mi yapsam? Efendim, yapıcı işler çoktur. En Efendim dinini öğrenmek ve öğretmektir. Efendim, polislikte bir meslektir. Kendi müzacına ve yetişmesine ve kabiliyetlerine bağlı bir şey. Ben, Kuzey Kaprasya'da bir millet bulunmuştum. Yine oraya dönmek üzere olan birisi olarak. Sizi bir başka alakayla dinlemiş bulmuyorum. Bazı direktörleriniz olması ihtimaline bina, Efendim, bunu belirtmek istedim. Şimdi muhterem kardeşlerim, yani bizim Kafkasya'da Kafkasya'daki mücadeleleri bilmediğimiz ortada. Çok az biliyoruz. Kasıtlarla biliyoruz. Kasıtların yazdığı kadarıyla biliyoruz. Tarafın, tarafların hangisi bize yakındır, hangisi uzaktır, ondan haberimiz yok. Bunların mutlaka bir kere istihbarat yerinden yani haberi doğru almak, dostu düşmanı doğru tanımak yönünden mutlaka çözümlenmesi lazım. Yardım edilecek tarafa mutlaka yardım etmemiz lazım. Yardımı da böyle e, devre devre değil, vurduğu zaman götürecek kadar kuvveti yapıp oradaki işi bitirmek lazım. Çünkü e, Kafkasya'da durduramazsanız düşmanı efendim Bosna'da durduramazsanız daha yakınlarda o zaman daha dezavantajlı hallerde şey yaparsınız. Diğer cemaatlerle ittifak e, kurup beraber hareket edebilir miyiz? Düşünürsünüz çevrenizdeki çeşitli cemaatleri, kafa yapılarını, seviyelerini, hatta düşman grupları. Çünkü e, basında ve şeyde, televizyonda günlerdir kahrolu şeriat diye bağıran insanlar çıktı karşımıza. Yani Bunlar Sırp Söylü müdür? Yani neyin nesidir? Onların buradaki beşinci konu mudur? Müttefiki midir? Şeriat İslam demek. Yani %99 %90 Müslüman olan bir ülkede İslam'a kahrolsun diyebilir mi insan? Bu kadar şuursuz olabilir mi? Bunlara kim diyor Nasıl diyor Efendim? Bundan sonra savaş olursa kimin tarafında yer alırlar? Dışarıdan Yunanistan, Bulgaristan saldırırsa bunlar ne yapar? Bunları bilmek lazım. Belki soylarını olacaksa, Ermeni çıkacak. Belki başka şey çıkacak. Öyleyken kimseyi suçlamıyorum ama yani davranış olarak Müslümanı yani parçalamak, arkadan hançerlemek, halkı birbirine kırdırmak çalışması gibi çalışmalar yapıyor. Bir takım gazetelerde hıyanet içinde hatta. yapılmaması Efendim istişarelerle Efendim haksız suçlamalar olmadan başka kimseler suçlanmaması konusunda bir ikaz çalışmak için annesi babası arabistan'a gitmemi istiyorlar diyor olabilir Efendim su ile arabistan güzel bir yer sevaplı bir yer belki de kimseler yapabilir. Anne soğukları istediğine göre olabilir. Bir <Gülüyor> de i̇şte gençlerin özellikle efendim öğrencilerin maddi durumlarının zayıf olduğunu efendim evlenmekteki esnada da bunlara hediye olarak kapkacak vesaire edenler Efendim, çadır, bıçak, silah gibi şeylerle ilgili izinmesin <gülüyor> <gülüyor> Teklif etmiş. <gülüyor> Kapacak da önemli. Öncelikle yani şeye düşmeden, helasa düşmeden hazırlıkları şuurlu yapmak lazım. Evet. Diğer cemaat ve liderler İslam aleyhine yaklaşan bu tehlikelerin farkında değil mi? Sanıyorum gazeteleri okuyorsunuz. Ben mesela geçen gün şöyle biraz karıştırdım sağını solunu. 8-10 Bizim yıllardır söylediğimiz şeyler şimdi artık onlar tarafından da söylemiyor. Ve birçok kimse köşe yazarı birlikleraderlik zamanıdır, tezlike zamanı değildir diyorlar. Efendim leşmeleri için mi güzel yani inşallah ilerleyen dönük olarak olur. Hepsi şeyin yavaş yavaş farkına vardılar. Taşın sert olduğunu ateşin yettiğini, suyun boğduğunu anlamaya başladılar. ve sözlerimizi ve hazırlıklarımızı hafife alanlar olduğunu onlarla karşılıklı konuştuğunu anlatıyor bir kardeşimiz. Muhterem kardeşlerim polisler <gülüyor> bir cinayeti bir parmak ucunun izinden tespit edebiliyorlar. Bir saçın efendim bıçağa yapışmış Kelimin mikroskopla incelenmesinden, damlayan bir kanın tahlilinden bir delilden çıkartıyorlar. Yani ben bizim Müslümanlara hayret ediyorum ki böyle küçük delillerden bile lep demeden, lep dediği anlamadan yardım gelirken kulaklarından, kulaklarının dilinde davul çalındığı halde kümbür olaylar üstüne geldiği halde hala hakika almak efendim, herhalde Ağustos bir şey bir olsa gerekir için anlayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Emetliliği doğduğunu ve efendim şöderlik yaptığını şey yapıyor. Şimdi ne yapabilirim? Biz böyle bu kadar e, detay üzerinde şahsen bir şey söyleyecek durumda değiliz burada. Ama kardeşlerime şunları tavsiye ediyorum. Kendisinin sevdiği, ilgine, irfanına itimat ettiği 5-6 arkadaşla kendisini tanıyan bir özel istişare deyici kursun, onunla meselesini müzakere etsin, bana getirilmesine lüzum yok, çözsün. Yani şoförlük mü yapacak? Başka bir şey mi yapacak? Başka bir şey Genel bir sayede. Yani beş kişi yakın arkadaşlarından, kendi özel halini bilen kimse, fıkıh bilgisi olan kimseler istişare etsin. Biz razıyız. Böyle bir istişarenin sonucuna. bir hat halinde hassas bölgelerde bulunan illerden cemaat olarak iç bölgelere çekilme yapılabilir mi? Yoksa birkaç yakın illa aynı hassas bölgede mücadele vermek gerekir? Cemaatten bu durumlarda iç bölgelere çekilmeler olursa, sayı az olursa bulunduğumuz yerleri terk etmemek mi lazım? Nasıl hareket etmeliyiz? Şimdi ölümden kaçılmıyor, kaçılmaz, kaçılmamış efendim ee ama tedirle alınıyor. Bu şık ihtimal olarak söylenilen birinci şık, ikinci şık neyse hepsine gerek var. Yani çoluk çocuğunuzu köyünüz olan amcanızın dayınızın olduğu falancı yere gönderirsiniz. O daha ası dediği yerdir. Ama siz orada görevinizi yaparsınız böyle bir durum olduğu zaman. Yani hepsi yerine göre, bölgesine göre düşünülecek şey. Ben din bazı şehirleri korumak, bazı yerlere hücum etmeyi bile düşünüyorum yani, ne diye terk edeyim. <gülüyor> İslam'ı yaşamak istiyorum ama ailem karşı çıkıyor, evlatlıktan reddedeceğini söylüyor. Nasıl davranmam lazım aileme? Efendim dua etsin ama hakkı söylemeye devam etsin ve hakkı işlemeye de devam etsin. Çünkü annenin babanın İslami yaşamaya karşı çıkma hakkı yoktur hakkını helal etmeyeceğim diyerek de böyle bir gelişmeyi engellemesi onlar için ve ve dinastır. Bunu bizlerce anlatması lazım. Yani bin tane, milyon tane hakkın olsa helal etmeyeceğini söylesen, sen benim babamsın, evet senin üzerinde hakkın var, annemsin, üzerinde hakkın var ama Allah'ın hakkı bahis konusu olunca kulların hakkı bahis konusunda olmaz. Çünkü onlara da bütün şeyleri, hakları size veren gene Allah'tır. İnanın siz bunu ters istikamette kullanırsanız, ben de boynumun dükkan Allah'a sığınırım ama sizin dediğimizi yapmam. Siz bu işle günaha girmiş olursunuz, bir de evlat kaybetmiş olursunuz. Siz böyle yapmayın Siz bu günaha terk edin çünkü yanlış yoldasınız. İsterseniz bir hocaya, bir bilene sorun diye nasihat edin. Ama edebi, sevgiyi, saygıyı hiç ihmal etmeden, terk etmeden yapın bu işi ki ikna etmeni mümkün olsun. Hava muhalefeti bakımından kaliteli gitmeyiz. Ev sohbetine buyurur musunuz? Ben programı uygulama gayret edeceğim. Yani kar -kış da olsa orada bekleyenler var. inan edilmiş. Onları yapmamız lazım. Bizim en büyük dezavantajımız bilim ve teknik açıdan hanımlarımızın geri hasımlarımızdan geri olmanız. Yara aydınlar bunun sebebinin birimiz olduğunu düşünüyor böyle olmadığını biliyoruz. Fakat yine de bilim ve teknoloji e, konusunda yeterli olmadığını düşünüyorum. Şimdi bizim gelirlermemize sebep olanlar bizi şu anda İslami yönden tenkil edenlerdir. O yüzden. Yani, yani bizim yürüyüşümüzü engelleyen, kalkınmam kalkınmamızı baltalayan, bütünlüğümüzü dağıtan efendim bizim kültürel değerlerimizi tahrip eden bizim sosyal düzenimizi mikrop gibi içeriden bu insanlardır. Biz bundan çok daha fazla dinlerken İstanbul'u almışız. Yani din gericilik olsaydı Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u asla alamaması lazım gelirdi. Din geriliğin sebebi olsaydı İslam dini zuhur etkikten kısa bir zaman sonra üç kıtaya yayılamaz. Ve İslam alimleri dünyanın en meşhur, en büyük şahsiyetleri olamaz. Ve okudukları eser, yazdıkları eserler Avrupa üniversitelerinde okunmazdı. Üniversitelerinde Avrupa'dan öğrenciler gelmezdi. Krallar Müslüman emirlere ne olur benim evladımı üniversitenize kabul edin, etkisizin gemi benim diye yalvarmazdı. Eğer İslam gericilik olsaydı, teknik bakımdan geri kalmak dinden dolayı olsaydı. Teknik bakımdan geri kalmak dinsizlikten olmuştur. Moral bozukluğundan olmuştur. Efendim, kültürel rejenerasyonundan olmuştur. Körü batıyı taklit edenlerden olmuştur. Onların belasını hala çekiyoruz. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasına sebep olanlar da 5. kol gibi içeride çalışıp onlardan Hala da huzurluklarını